60. Bölüm Yesip'ten gelenler her gece olduğu gibi bir müddet sohbet ettiler. Sonra göz kapakları uyku vaktinin yaklaştığını anlattı. Esnemeler sıklaştı. Birbirlerine iyi geceler dileyenler kısa zaman sonra uykuya daldılar. Bu arada uyumamak için dişlerini sıkan, içinde ayrı bir heyecan dalgası esenler vardı. Bir zaman beklediler. Etrafta uyanık kimsenin kalmadığına inanınca kadar beklediler. Daha sonra karanlıkta bir şey devirmemek, uyuyanlara basıp uyandırmamak için dikkatle yavaş yavaş adım atan biri sesildi. Onu uyanık bekleyen bir başkası takip etti. Hafif adımlarla ilerlemeye başladılar. Hiç kimse bir başkasına gittiğini haber vermeyecekti. Bir yanlışlık olur, karanlıkta Müslüman olmayan biri uyandırılabilirdi. Zilhid Cahinin 11 yahut 12'sine rastlayan geceydi. Ay vardı, yıldızlar vardı ve bunun ötesinde ufuklara kadar uzanan derin bir sessizlik vardı. Ara sıra bu sessizlik, Avlayan köpeklerin sesleriyle pozuluyor, sonra tekrar ayak pıtırtılarından başka bir ses duyulmaz oluyordu. Akabe'ye geldiler. Resulullah aleyhisselam efendimiz amcasıyla onları bekliyordu. İlk defa sözü Abbas başladı. ''Ey hazreçliler'' dedi. ''Muhammed bizim aramızda sizin de bildiğiniz bir mevkinin sahibidir.'' Biz onu bizim inancımızda olan kavmimizden korumuş, muhafaza etmiş durumdayız. O, kavmi arasında şerefli, kendi şehrinde muhafaza altındadır. Bununla beraber bizden ayrılmayı, size katılmayı kararlaştırmıştır. Eğer siz yaptığınız davete vefa gösterebilecek, karşı gelenlere mani olacaksanız, işte siz, işte yüklendiğiniz vazife... Fakat eğer siz onu tek başına bırakacak ve perişan edecekseniz, şimdiden onu bırakın. Çünkü o kavmi arasında şeref sahibidir, garanti altındadır. Abbas'ın sözleri tuha attı. Nübüvvetini ilan ettiğinden beri, on yılı aşan zaman içinde kardeşinin oğlu için yaptığı bir şey yoktu. İman etmemişti. Fakat ona destek de olmamıştı. En azından kardeşi Ebu Talib'in vefatından sonraki günlerde onu himayesine aldığını ilan edebilirdi. Yahut Taif dönüşü Resulullah'a arka çıkar, onu sağda solda bir müşrikten himaye aramaya mecbur bırakmazdı. Ebu Talib'in, Ebu Leheb'in himayesini tanıyan Kureyş, onun himayesini reddetmezdi. Üstelik o Ebu Talib gibi fakir değildi. Kureyş arasında hatırı sayılır bir zengindi. Kâbe hizmetlerinde Sikâye, hacılara su dağıtma hakkı Abbas'a aitti. Abbas, kardeşi Ebu Talibe verdiği borcu alamayınca, Sikâye vazifesini vermesini teklif etmiş ve Ebu Talip, mecburiyet karşısında bu vazifeyi kardeşine bırakmıştı. Nitekim Yesirp halkı adına söz alan Esad bin Zürare ona hitaben şunları söyledi. Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi, Peygamberimizin sana İnsanların en sevgilisi olduğu sözünle neyi anlatmak istediğini Allah bilir. Biz bütün akrabalarımızla münasebetlerimizi keserek şehadet ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür, onu Allah göndermiştir. Getirdiği din de yalan değildir. Peygamberimiz hakkında arzu ettiğin teminatı da istediğin şekilde alabilirsin. Bunu biz reddetmiyoruz. Esad, Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e döndü. Sen konuş ya Resulallah. Kendin için ne arzu ediyorsan, Rabbin için ne arzu ediyorsan söyle ve istediğin teminatı al. Resulullah cevap verdi. Neşeli ve kederli günlerinizde sözümü dinlemek ve itaat etmek, dar ve geniş günlerinizde mali yardımda bulunmak, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışmak, Allah yolunda söz söylemek, bu yolda kimsenin kınamasından korkmamak. Sizin yanınıza geldiğim takdirde şahsınızı, ailenizi ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni de korumak üzere bana söz verin. Peki bunları yaparsak bize karşılığında ne var? Allah'ın rızası ve cennet vardır. Kabul ediyoruz. Ancak bizim Yahudilerle yaptığımız anlaşmamız var. Biz bu anlaşmayı koparıp atıyoruz. Bu söylediklerini yaptığımız takdirde Allah seni başarıya kavuşturursa bizi terk edip yine kavmine dönecek misin? Hayır. Kanım sizin kanınız. Sizin ölümünüz benim de ölümümdür. Ben sizdenim. Siz bendensiniz. Sizin harbettiğinizle ben de harber eder. Anlaştığınızla anlaşırım. Yesrib'ten Salim bin Afan oğullarından Abbas bin Ubadiye söz aldı. Ey hazretliler, siz bu adama ne gibi bir söz verdiğinizi biliyor musunuz?" dedi. "Evet biliyoruz. Siz yaptığınız bu anlaşmayla sarısı ve siyahıyla bütün insanlara karşı muharebe etme sözü vermiş oluyorsunuz. Eğer siz mallarınıza gelecek zarar, eşrafınıza gelecek bir ölüm karşısında Resulullah'ı bırakı verecekseniz, onu şimdiden bırakın. Eğer bunu o zaman yaparsanız ''Vallahi dünyanın ve ahiretin rezilliğini, rüsvaylığını yapmış olursunuz. Eğer siz yaptığınız bu davete mallarınızın zarar görmesi ve eşrafınızın öldürülmesi pahasına da olsa vefa gösterebilecekseniz onu alıp yurdunuza götürün. Yemin üstüne yemin ederim ki dünya ve ahirette yapılabilecek en hayırlı iş bu iştir.'' dedi. Ebu Heysem, Malik bin Teyyehan haykırdı. Biz bu sözleşmeyi, mallarımızla musibet yağması, eşrafımızın kılıçtan geçmesi pahasına da olsa yapmak istiyoruz. Ya Resulallah, bunlar yaptığımız takdirde karşılığı nedir? Cennettir. Bunun üzerine, Bera bin Marur ilerledi. Uzat elini ya Resulallah, ben sana biat ediyorum. Koştuğun şartlara bağlı kalacağıma söz veriyorum. Seni hak peygamber olarak vazifelendiren Allah'a yemin ederim ki, şahsımızı ve ailemizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Güven bize ya Resulallah. Vallahi biz harp ehli olan, savaştan anlayan kişileriz. Buna atadan, dededen miratçı olmuşuz. Resulullah'ın elini tutmuş olduğu halde, gözleri... Nebi Ekrem Efendimiz'in gözlerinin içine bakarak söyledi bunları bera. Bu gözlerin içinden cennet bahçelerine baktığına yemin edebilirdi. Duyduğu duyguları dile getirebilmek için kendi gibi bir değil bin tane beraber bile yetmezdi. Ondan sonra Esad bin Zürare, Ebu Heysem, Malik bin Tayihan, Han, Ka'b bin Malik, Resulullah Efendimizin elinden tutarak söz verdiler. Onları orada bulunan diğer müminler takip etti. Yetmiş erkek ve iki kadın, birer birer verdikleri sözde duracaklarını ve bu uğurda canlarını fedaya hazır olduklarını bildirdiler. Böylece beyat merasimi tamamlanmış oluyordu. Resulullah Efendimiz, İçinizden 12 adet nakip, temsilci seçin, dedi. 9'u Hazreç, 3'ü Evs kabilesinden olmak üzere, adaylar hemen ve tartışmasız olarak gösterildi. Bunlar, Hazreç'ten, Ebu Ümame Esah bin Zürare, Saad bin Rebi, Abdullah bin Revaha, Rafi bin Malik, Bera bin Marur, Abdullah bin Amr bin Haram, Abade bin Samit, Saad bin Ubade, Münzir bin Ubade, Hüseyin bin Hudayr, Saat bin Hayseme, Rifa bin Abdülmünzir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Havarilerin Hz. İsa'ya karşı kavimleri adına kefil oldukları gibi, siz de kavminiz adına kefil olacaksınız. Ben de kavminizden Müslüman olanlar adına kefilim buyurdu. Ama bunlar Hazreti İsa'nın havarilerini gölgede bırakacak, onların ulaştığı şerefin çok çok ötesine varacaklardı. Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed Aleyhisselam arasında ne kadar fark varsa, havarileri arasında da o derece fark bulunacaktır. Bunlara Nukabayı İsna Aşer, 12 temsilci denildi. Yesrib Müslümanları böylece karanlık bir gecede insanlık tarihinin en mutlu kararını vermiş, kendilerine bitmez tükenmez bir şeref, sonsuz bir saadet temin eden bir anlaşma yapmayı başarmışlardı. Düne kadar Arabistan'ın alelade bir şehri olan Yesrib, bundan böyle ebediyete kadar mübarek ve mukaddes bir şehir olma ünvanını kazanacak, kıyamete kadar her Müslümanın kalbi şu şehrin taşına toprağına özlem duyacak ve her karış toprağı, kainat değerinde bir şehir olma mertebesine erecekti. Anlaşmada bulunan ve hatta nakib olarak seçilme şerefini elde eden Ka'b bin Malik, bu anlaşmayı hayatı boyunca en aziz bir hatıra olarak değerlendirmiş. Bedir Muharebesinde bulunmanın bile ötesinde bir şan ve şeref vesilesi saymıştı. Mekke'nin azgınları aldıkları korkunç şirk deryasında bir geceyi daha horlayarak geçirirken, Yesrebi'nin niyetleri o gecede yapılması mümkün olan en şerefli işi başarmışlardı. Artık Resulullah'ın ''Kanım sizin kanınız, hayatım sizin hayatınız, ölümüm sizin ölümünüzdür.'' diyece yüce bir seviyenin insanıydılar. Onu daha dün görmüş ama 50 yıl boyunca her halini gören ve bilen insanların fark edemediği yönleriyle tanımış, Allah'ın alemlere rahmet olması takdir ettiği yüce peygambere sahip çıkmayı bilmişlerdi. Tam bu sırada yılan ıslığı gibi uğursuz bir ses duyuldu. Başlar tepelere doğru çevrildi. Ey ahali! Müzemmemi ve sabileri görmek isteyen gelsin. İşte size harbaçmak üzere toplanmış durumdalar. Ses oldukça yüksekti. Alabildiğine bağırmaktaydı. Müzemmem sözüyle Resulullah'ı kastediyordu. Muhammed methedilen, övülmeye layık görülen demekti. Onlar bunu tamamen ters bir manasıyla söylemeye çıkmış, müzemmem demişlerdi. Kötülenen, fena sayılan demekti. Resulullah Efendimiz işte Akabe'nin alçağı bu adamdır. Bu ses İbnu i Üzeyb'in sesidir.'' dedikten sonra sesin geldiği tarafa döndü. ''Duyuyor musun ey Allah'ın düşmanı? Buradaki işimi bitirince senin hakkından geleceğim.'' diye bağırdı. Arkadaşlarına döndü. ''Haydi hemen yerlerinize koşun.'' dedi. Abbas bin Ubade ''Ya Resulullah seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim.'' Eğer arzu edersen, yarın kılıçlarımızla Mina'da bulunanlara yüklenebiliriz, dedi. Biz bu emri almadık. Siz hemen yerinize dönün. Kuşluk vakti çekilmek üzereydi. Yesriplilerin konakladığı yere Kureyş'ten bir grup insan geldi. Abdullah bin Übey bin Selül de bize ulaşan haberlere göre siz bizimkine gelmiş ve kendi yurdunuza götürme daveti yapmışsınız. Üstelik bizimle muharebe yapma karar almışsınız. Şunu iyi bilesiniz ki sizinle muharebe etmekten şiddetle kaçınırız dediler. İbnü Selül bu sözleri hayretler içinde dinliyordu. Söz bittiği zaman onun aldığı tavırdan bile böyle bir şeyin olmadığı anlaşılmış durumdaydı. İbnü Selül: Vallahi bu söylediklerinden bir şey anlamış değilim. Ben adamlarıma güvenirim. Kamim arasında böyle önemli bir işi bana danışmadan yapacak kimse yoktur. Bu konuda müsterih olabilirsiniz. Müminler söze karışmıyor. Sadece dinliyorlardı. Ortada yapmacık bir hareket yoktu. Müşriklerden birkaç kişinin böyle bir şey olmadığına dair arka arkaya yemin etmeleri meseleyi halletmiş oldu. Pekala. Madem böyle diyorsunuz inandık dediler. Mekke'de hac vazifesi bittiği zaman, ticaretin en karlısını yapmış olan Yesripliler de içleri huzur dolu olarak yurtlarına döndüler. Artık Fahri Kainat Efendimizin yurtlarına teşrif edeceği günleri bekliyorlardı. Yesrib ihtiyarlarından topal bir adam vardı, Amr bin Cemu. Yıllardır evinde barındırdığı ve menat adını verdiği bir puta tapıyordu. Onu türlü izzet ve ikramla evinin bir köşesine yerleştirmişti. Her gün gelip onun karşısında tazimlerini arz ediyordu. Onun gibi şehir içinde özel olarak put besleyen birkaç kişi daha vardı. Oğlu Muaz iman etmiş, Akabe beyatında bile bulunmuştu. Aynı akraba çevresi içinde başka muaz daha vardı. İki muaz beraberce karar verdiler ve bir gece menatı çaldılar. Amr bin Cemuh bir şeyden habersiz sabahladı. Kalktı ve yemeğini yedi. Daha sonra putunun yanına vardı. Ama menat yoktu. ''Nerede benim menatım?'' diye haykırdı. ''Kimse gördüm demiyordu.'' Nasıl olur? Minatın ayakları mı var ki gitsin buradan? Sinirle çıktı evden. Sağda solda dolaştı. Selemoğulları yurduna vardığı zaman sendeledi. Yere düşmemek için kendini kontrol etmeliydi. Put pisliğin içine tepesi üstüne çakılmıştı. Derhal oradan çıkardı, temizledi, güzel kokular çaldı ve yerini yerleştirdi. ''Vallahi sana bunu yapanı bir bilseydim, dünyayı onun başına dar ederdim.'' dedi. Dilinin döndüğü kadarıyla menatın gönlünü alacak sözler söyledi. Amr hırsından titriyor. Bir ilaha karşı böyle bir hakareti layık görenlerin dinsizliğine hayret ediyordu. Ertesi gün aynı olayı bir daha yaşadı. Nihayet üçüncü sabah da onu yerinde bulamayınca kan beynine sıçradı. Bu aslında ilahla değil, kendisiyle alay edilmesiydi. Onu son defa çıkardı oradan, yine yıkadı, yine güzel kokular çaldı. Kılıcını getirdi ve yanına astı. ''Vallahi şu gördüğüm rezaleti, sana kimin yaptığını bilmiyorum. Eğer yapabilirsen bu kılıçla kendini korumaya çalış.'' dedi. O yatınca bir köpek ölüsü buldular. Puta bağladılar. Beni Seleme'nin pislik döktükleri, kör bir kuyuya sarkıttılar. Amr, sabahleyin odada sadece kılıcını bulabildi. Putu aramaya çıktı. Neticede onu kuyudan çekip çıkardı. Perişan bir hali vardı. Ey Amr! Sen düşünen, başkasına akıl veren bir kişisin. Bu gerçekten ilah olsa bu hallere düşer miydi? Uyan bu gaflet uykusundan ey Amr! Amr, bu söze itiraz edecek gücü bulamadı. Ayaklarının dibinde bulunan putu kaldırdığı gibi yere vurdu, parça parça etti. Şayet ilahsan köpek leşiyle pislik kuyusunda işin ne diye haykırmaktaydı. Ayaklarının dibinde parçalanmış olan tahtalara baktı. Onların karşısında ilahtır diye baş koyduğu yıllar bir ömür dolduruyordu. Başındaki ağran saçlar bu dalalet yıllarının hatırasıydı. Ne ahmak adammışım diye mırıldanarak uzaklaştı. Aydınlığa Doğru programımızın 60. bölümünü dinlediniz.